...den fiş alınması suretiyle yol ücretlerinin karşılanacağını duyurmuştur. Bu olaylar zinciri sırasında kendisi hakkında belli bir kesim tarafından provokatör yakıştırması yapılmış. Twitter üzerinden hashtag provokatör öz üniversitesi rektörü diye bir etiket açılmıştır. Bu haksız ve yersiz yakıştırmayı kınayan özüllüler de aynı şekilde... ...diğer kanaldan hashtag özlü onurlu rektörüne sahip çıkıyor etiketiyle karşılık vermiştir. Bunların yaşanmasından günler sonra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 böylece bütün gençler hareket edebilsin, uçabilsin ve sosyal hayata daha etkin bir şekilde katılabilsin diye kampanyanın adresi change.org/genchthy'ye. Evet, change.org/genchthy adresinde bu konuda bilgi alabilir, isterseniz imzanızı atabilirsiniz. Değişim rüzgarları sizinle olsun. Esen kalın. Şimdi. Hemen şimdi gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. <Gülüyor> Hazırlayan Osman Uygar Özdemir.